ve selamu ala Resulü ve Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecvai Malumumuz olduğu üzere Geçen hafta Mu'minun Suresinin son ayetleri üzerinde durduk Bu hafta da <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'den oldukça farklı kendisine ait her süre gibi özellikleri bulma. özellikle Mekke'den sonra hicret neticesinde Medine-i Münevvere'de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in önderliğinde liderliğinde rehberliğinde kurulan İslam devleti ve yeni yeni inşa edilmekte olan İslam toplumunun özelliklerinin belirginleşmesi noktasında son derece önemli bir sureye başlayacağız inşallah. Hepimizin malumlu bu sure Nur suresidir. Kur'an-ı Kerim'in 24. Medine'de nazil olmuştur. İleride de gelecek bazı ayet-i kerimelerden anlaşılacağı üzere Mustalık Ohulları gazvesi münasebetiyle inen ayet-i kerimeler vardır. Dolayısıyla Medine'deki İslam toplumunun inşa edilmesinde ileri bir takım adımların atıldığı veya atılması gerekli dönemlerde indiği anlaşılıyor. Cemiyet içerisinde, ümmet içerisinde bir varlıktır, bir kişiliktir ve kendisi ümmeti tamamladığı gibi ümmet olmadan da kendisi daima eksiktir. Bu yönüyle İslam aslında İslam dışı toplumlarda ve zihniyetlerde ortaya çıkmış, gelişmiş çeşitli sistemleri ve ideolojileri benimsemediğini, bunun yanında onların ciddi eksikliklerle mağlul olduklarını, hastalıklı olduklarını da ortaya koymuş oldu. O halde bu iki surenin toplamından ifade ise inşallah sureyi beraber adım adım takip ederken bu hakikati daha iyi anlayacağız. Bu iki surenin toplamından şöyle bir evrensel mesaj çıkmaktadır. Bu mesajın aslında boyutları çok fazladır ve ben... Bütün bu boyutlarıyla bu mesajı size ihata ederek anlatabileceğim iddiasında değilim. Ama ifadelerinde ise bir numune, bir örneklendirme ile izah etme gayreti içerisinde olacağız. Rabbim bize bunun muvaffakiyetini versin. Bu iki sure bir taraftan mümini diğer taraftan mümin cemiyeti, mümin cemaati, mümin toplumu ve dolayısıyla beşeriyete örnek örnek insan ve insan toplumu modelini de ortaya koymuş oluyor. Beşeriyet ancak bireysel bazda müminun suresinde anlatılan özelliklere sahip fertlerin yetişmesi ve o fertlerin çatısı mahiyetinde Nur suresinde izah edilecek olan hususiyetlerin onlara şemsiye teşkil ederek sahip oldukları o müstesna ve güzel özelliklerin sürekliliğinin sağlanması, verimli hale getirilmesi için işlenmesi veya yerine getirilmesi gereken hususları gösteriyor. Kur'an-ı Kerim'in bu iki suresi üzerinde bile insanlar ifade yerindeyse itikadi, ahlaki, sosyal ve siyasi bakımdan baktıkları zaman İslam'ın nasıl bir insan ve bir toplum modeli ortaya koyduğunu, örneklendirdiğini ve bunu vücuda getirdiğini görebiliriz, anlayabiliriz. Onun için değerli kardeşlerim gerçekten bu iki sureyi Müslüman olarak olabildiği kadar etraflı bütün boyutlarıyla ve derinlikleriyle ihata etmenin yollarını aramalıyız. Bunlardan birisini anlamak ve diğerine geçmemek, o anladığımız zannettiğimiz sureyi ve surenin vermek istediği mesajı da eksik bırakacaktır. Nur suresinde dikkatimizi çeken hususlar üzerinde odaklanır. Muminun suresi üzerinde suresinde. Dikkatimizi çeken hususları göz ardı edersek, Muminun suresini anlamamız, idrak etmemiz, hayata geçirmemiz eksik kalacaktır. Aynı şey Muminun suresi için de geçerlidir. Muminun suresini idrak ettiğimiz, zannettiğimiz zaman ve bu sureyi'nin ön gördüğü insan tipini ortaya çıkardığımız zaman, Göreceğiz ki bu insanın bir de bir de dünyanın diğer alanları ile mütahakkik müstesna bir hayatı veya bir ihtiyaç listesi vardır. hayatını, toplumsal hayatını, ahlaki hayatını, siyasi hayatını devam ettirmesi için ve dolayısıyla bu dünyadan ahirete hazırlanması için. Bu iki surenin ifade ise bir kuşun iki kanadı mesabesindeki bu iki surenin müminler tarafından çok iyi idrak edilmesi gerektiğini izah etmek istiyorum veyahut da değinmek istedim. Bu dediğimiz hususları olabildiği kadar hatırımızda tutalım veya yeri geldikçe hatırlamaya çalışalım. Ben de Sırası geldikçe benzeri hususlara inşallah yine değinmeye çalışalım. Böylelikle İslam ferdi ve İslam cemiyeti nasıl bir ferttir? Mümin yani nasıl bir ferttir? Mümin cemaat, mümin ümmet, mümin toplum nasıl bir ümmettir, nasıl bir toplumdur? En azından ana çizgileriyle ne yapmış olacağız? İnşallah idrak etmiş olur. Sure, tarih boyunca, İslam tarihi boyunca, müminler tarafından özellikle önemsenmiştir. Ömer radıyallahu anh Efendimiz mesela, küfe halkına yazdığı mektubunda diyor ki, Hanımlarınıza Nur suresini öğretiriz. Öğretmek için öğrenmek lazım demek ki erkeğimizle kadınımızla bu sureyi çok iyi anlamamız öğrenmemiz idrak etmemiz lazım Hazreti Ömer Ebu Bekir radıyallahu anh efendimizi istisna edecek olursak ashab-ı kiram arasında onun derecesinde <gülüyor> fakih yani Kur'an ve sünneti bütün incelikleriyle kavramış ikinci bir şahsiyet yoktur. İşte bu Hazreti Ömer radıyallahu an, yeni kurulmakta olan bir şehir olan Kufe'ye Medine'de İslam toplumunun inşa edildiği gibi bu surenin ışığında Yüfe toplumunun da böyle inşa edilmesini söylüyor ve bununla İslam toplumunun inşa edilmesinin önemli anahtarını elimize vermiş oluyor. Biz de İslam toplumunun ümmetin bütün hususiyetleriyle kendisini ifade etmek ve ortaya koymak imkanını bulamadığı bugünkü dünyamızda, eğer yeniden bu ümmeti inşa etmek istiyorsak, erkeğimizle, kadınımızla, küçüğümüzle, büyüğümüzle, bu sureyi idrak, çaba ve gayretimizi sürdürmemiz gerekiyor. Çünkü, Esasen surenin ilk ayeti de, ilk ayeti de, müminlerin bu sure üzerinde çok dikkatle durmalarının gerektiğini bilhassa ifade ediyor. Onun için sureye bu şekilde Rabbimizin lütfunu, yardımını, inayetini dilimizi ve kalbimizi doğrultarak istikamet vermesini. ...ve istikametten ayırmamasını... ...niyaz ederek... ...inşallah yavaş yavaş... ...sureyi anlamaya, kavramaya çalışalım. Dilimiz döndüğü kadar. Bismillahirrahmanirrahim. Estaizu billahi. Suratun... ...enzelnaha. Bu... ...bizim indirdiğimiz bir suredir. Yani... Bu sure de zikredilecek hususlar. Mesela Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'ın aklından üretilmiş beşer kaynaklı bir sure değildir. Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'ın kendisinin ortaya koyduğu bir sure olmadığı gibi haliyle bir insan grubunun bir heyetin bir toplumun çok akıllı bir kimsenin veya kimselerin ürünü de değildir. Bu sureyi biz indirdik. Diyor. O halde evvela bu surenin geldiği makamın ulviyetini yüceliğini idrak etmek durumundayız. İnzal Yukarıdan aşağıya olur. Bize bu sureyi lütfeden, tekerrümen, ikramda bulunarak bize bu sureyi indiren Yüce Rabbimiz vardır. Biz size yani bu sureyi indirdik. İnsanın heva ve hevesinin bu sureyle alakası yoktur demek. Ne kurullar, ne konsiller, ne parlamentolar, ne şunlar, ne bunlardır. Bu sureyi getirmiş değildir meydana. Bu sureyi biz indirdik. Cenab-ı Rabbül Alemin, o en üstün ulvi makamdan bize indirdi ki, bu inen sureyle biz de yükselebilelim. Vahiy, Bizi yükseltmek için nazil olmuştur. Bizi yüceltmek için inmiştir. Bize semavatın o ulvi hüviyetini kazandırmak, o yüce kimliğini vermek için, o kimliğe büründürmek için nazil olmuştur. Onun için Kur'an'la yücelmenin yollarını aramak zorundayız. Bu ümmet Kur'an'la yüceldiği zaman beşeriyetin önünü aydınlattı, beşeriyetin rehberliğini yaptı, yol göstericiliğini yaptı. Kur'an'la yücelmeyi, Kur'an'la aydınlanmayı ve aydınlatmayı, yücelmeyi ve yüceltmeyi ihmal ettiği zaman da Bugün gördüğümüz gibi, çok affedersiniz, kasap tarafından yere yıkılmış ve herkesin gelip hemen, hemen söyleyin payını almaya çalıştığı talan edilen eti dağıtılmak üzere veya herkes bir taraf ne koparırsa kurtlar, vahşi hayvanlar, akbabalar vesaireler üzerine çullanmış gibi herkes ne koparabilirse onu almaya çalışıyor. Çünkü bu Kur'an ile yücelmeyi ve yüceltmeyi biz ümmet olarak ihmal ettik. Bu Kur'an ile dirilmeyi ve diriltmeyi unuttuk ve ihmal ettik. Cenabı Allah, كُلَّ يَوْمٍ هُوَ ف۪ي buyuruyor. Bu buyruğu tefsir ederken birisi soruyor. ماذا يفعل ربنا الآن Rabbimiz şu anda ne yapıyor diye soruyor. بِيَدِهِ مِزَانُ الْقِسْطُ يَرْفَعُ بِهِ اَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ اَخَرِينَ Elinde adaletin terazisi var. Bu terazi say, bu terazide bir takım kimseleri yükseltirken bir takım kimseleri de alçaltmaktadır. Bir İslam alimi de, zannederim Ömer bin Hattab'ın yine mektubu bir mektubunda zannederim. Bu Kur'an ile Allah bir takım kimseleri yüceltir ...bir takım kimseleri de alçaltır. Aynı Kur'an Yani bu Kur'an'a hakkıyla iman edilir... ...hakkıyla riayet edilirse... ...iman edip riayet edenler onunla yücelirler. Değilse bu Kur'an'dan mahrum kaldıkları oranda... ...ne yaparlar? Alçalır. Bu durumda Peygamber Efendimizin Allah'ın elinde adalet terazisi vardır dediği bu adalet terazisinin yeryüzündeki İslam ümmeti veya beşeriyet üzerindeki tecellisi Kur'an olmaktadır. Bu terazi budur. وَالْسَمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْم۪يزَا Semayı yüceltti teraziyi koydu. Aşağıya bıraktı. Terazi sadece bildiğimiz insanlar arasındaki hak ve hukuk muamelatının ölçümlendiği, ölçüldüğü alet değildir. Kur'an da bu manada terazidir. Adaletin terazisidir bu kitap. Onun için bu kitabın iyi anlaşılması, iyi edrak edilmesi lazım. Sureyi indirdik diyor. Bu indirdiğimiz bir suredir. Biz bu sureyi indirdik. Bu sure Allah'ın kelamıdır. Allah'ın bize lütuf ve ikram olmak üzere indirdiği bir suredir. Bu surede hükümler onun hükmüdür. Bu surede ne anlatılıyorsa ona aittir. Ne isteniyorsa onun tarafından istenmektedir. <Sessizlik> Enzelnaha ve feradnaha. Ve biz bu sureyi Fars yani bu surenin ahkamı gereğince gereken amellerin, gereken uygulamaların yapılmasını biz farz kıldık. Bu sure gereğince amel etmek, bu sureye göre davranmak, bu sure ne diyorsa onu yerine getirmek Allah'ın farz kıldığı bir hükümdür. Başka surenin özelliklerine bakın. Ve enzelnâ fiha âyâtim beyyinâd. Ve biz bu surede apaçık, çok açık, anlaşılır, kendisi apaçık ve açıklayıcı ayetler indirdik. Niçin? Bizim için. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Öyüt ve ibret alasınız diye. O halde bu bizim öğüt ve ibret almanız için indirdiğimiz ahkamını uygulamayı size farz kıldığımız ve içerisinde apaçık ayetler İnzal ettiğimiz... ...indirdiğimiz bir... ...suredir. Bu surenin... ...evvela... ...özeti, temel özellikleri bu. Allah tarafından indirilmiştir. Bu surenin ahkamı... ...surenin içindeki buyruklar... ...apaçık olduğu gibi... ...muhkem buyruklarla doludur bu sure. Ve bu surenin hükümlerinin hayatımıza uygulanması gerekir. Her bir hüküm aynı zamanda bir çok hüküm ihtiva eder. Söz gelimi namaz farzdır, değil mi? Namazın hani halk arasında işte 32 farz, 54 farz bunların 12 tanesi namaz içindir, değil mi? Namaz farzdır. Ama ...namaz kılabilecek hale gelebilmek için... ...yerine getirilmesi gereken daha başka farzlar da vardır. Hadesten taharet, necasetten taharet, ayreti, avreti setretmek vesaire vesaire. Bunlar da farzdır. Efendim, namazın kendisinin yerine getirilebilmesi için... ...namazın için riayet etmemiz gereken farzlar vardır ki namaz olsun. Kıyamdır, iftitaht tekbirinden başlayarak kıyamdır, kıraattir, rüküldür, sucuktur vesaire. Bütün bunların toplamı bize bir namazı verecektir. Dolayısıyla bu suredeki her bir hüküm her bir hüküm bir takım hükümler mecmuasına, hükümler topluluğuna işaret ediyor ve bunlar İslam cemiyetini İslam toplumunu İslam ümmetini gerekli unsurlarıyla birlikte ayakta tutan direkleriyle birlikte ne yapmış oluyor? Şekillendirmiş oluyor. Onun için bu sureyi farz kıldık deyip öyle hızlıca üzerinden geçilecek bir hadise değildir. Bunun üzerinde yeri geldikçe her bir hüküm Mevzu bahis oldukça üzerinde durulacaktır. Anlaşılmaya çalışılacaktır. Bu surenin hükümlerinin büyük çoğunluğunun önemli bir tane özelliği var, bir özelliği var. Surenin sonunda bu özellik çok açık ve net bir şekilde, belirgin bir şekilde ortaya çıkarılacaktır. O da nedir? hükümler havada kendiliklerinden uygulanmaz. Tek başına Ahmed'in Mehmet'in bu hükümlere inanması veya istediği zaman da uygulamak için bir araya e, uygulamaya gayret etmesi yeterli olmayabilir. Göreceğiz ki bu sureden mevzu bahis olacak gündeme gelecek bir çok hüküm Müslüman ferdi, ferde, ferdin varlığıyla gerçekleşmez. Ferdi etmez. Cemiyetin varlığı da yetmez. Cemiyetin Kur'an hükümlerini özelde söyleyecek olursak bu surenin hükümlerini tatbik edecek şekilde yapılanmış olmasını teşekkül etmiş olmasını örgütlenmiş olmasını gerektirecektir. Çünkü bu Allah tarafından indirilmiş ve hükümlerinin uygulanması farz kılınmış bir suredir. Bu sureyi bu surenin ahkamını uygulamak imkanı varken ümmet uygulamazsa ümmet toptan günahkardır. Uygulanmıyorsa uygulanmıyorsa Ümmet bütün çaba ve gayretiyle bu ahkamın hayata geçirilmesi için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek zorundadır. Kardeşlerim, bizim sorumlu olduğumuz Allah'ın hükümleridir. Şunu bunu yüceltmek değildir. Benim davetim veya birilerinin daveti şahıslara olamaz davetimiz ifadelerindeyse yetim kalmış, yetim bırakılmış şu İslam ahkamının tekrar hayata hak ettiği ve gerektiği şekliyle geçmesi için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmek olacaktır. Sorumluluğumuz buradadır. Bu sureyi indirdi Cenab-ı Allah ahkamını uygulamayı farz kıldı. Ve bu surede apaçık ayetler inzal buyuruldu. Ama niçin? Niçin? Bizim için. öğüt ve ibret almamız için. لَعَلَّكُمْ <gülüyor> تَذَكَّرُونَ İbret alasınız. öğüt alasınız. Aklınızı başınıza alasınız. 14 asır öncesine gidecek olursak cahiliye ahkamının ve sisteminin sizin hayatınıza bir şey kazandırmadığını aksine çok şeyler kaybettiğini anlayasınız diye indirdik bu sureyi. Ve 14 asır sonra bizler İslamsız geçen bir hayatın, kuransız geçen bir hayatın ümmete neler kaybettirdiğini nelere mal olduğunu anlayasınız diye indirdik bu sureyi. Çünkü bu suresiz ve bu surenin şahsında Kur'ansız hayat şahısların Müslümanlığı açısından mevzu bahis olmasa bile toplumların İslam'ı yaşamasında ciddi bir eksiklik ve aksaklık olduğunu gösteriyor. Bu suresiz cahiliye dönemi nasıl İslam'dan mahrum ve eksik ise, Günümüzde de bu suresiz İslam ümmeti şu anda gördüğümüz hazin vaziyetinde kalmak durumundadır. Kur'ansız böyle bir hayat yine ancak Kur'ana dönmekle bu sıkıntılardan kurtulmuş bir hayat olarak ortaya çıkartabilir. Tertemiz pırıl pırıl Kur'ani bir hayat. İşte bu. Geçen dersimizde son ayetlerini gördüğümüz Müminlun suresi Müslüman ferdi ve aileyi inşa etmekte ne kadar önemliyse bu surede, bu surede Müslüman cemiyeti ve ailenin ve ferdin muhafaza edilmesi için gerekli şemsiyenin nasıl oluşturulacağını bize ortaya koymakta göstermektedir. Hatırlayın Mü'minun suresinin başında ne diyordu? وَالَّذ۪ينَهُمْ عَنْ فُرُوجِهِمْ يُحَافِغُونَ Buna ne diyor? Biraz sonra gelecek, zina edenlerin cezası şudur diyecek. Fert, kendi namusunu, iffetini korudu. Ama cemiyet, o kendi namusunu, iffetini koruması, ...ailesini himaye etmesi... ...çoluğunu çocuğunu... ...bu gibi... ...gayri ahlaki kötülüklerden... ...muhafaza edebilmesi için... ...onun bireysel ve ailevi çabalarının... ...yeterli olmadığını... ...bunun için... ...bir ahkam şemsiyesi... ...bir devlet şemsiyesi... ...İslam ile hükmeden... ...Kuran ile hayatı... ...şekillendiren bir hayatın bulunmasının zaruretini işte bu surede daha ilk ayetleriyle ortaya koyuyor. Muminun suresi başının başı nasıl ki Müslüman ferdi inşa etmeyi birinci vazife olarak ifade yerindeyse ortaya koyuyorsa bu surede Müslüman ferdi ve aileyi korumak için yapılacak ilk işin İslam ümmetini Kur'an'ın istediği şekilde şekillendirmek ve yapılandırmakla bunun mümkün olabileceğini bu başlanan birinci adımın ancak bununla ifade yerindeyse kemale ereceğini ne yapmış oluyor? Ortaya koymuş oluyor. Ben burada sadece ifade bir nasıl diyeyim işte İslam toplumu hakkında sosyolojik bir fikir vermek için söylemiyorum bunu. Kur'an'ın bütünlüğünün ne kadar muhteşem birbirleriyle arka arkaya gelen surelerin gelen her bir ayetin ifadelerinde ise birbirinden kopmaz bir bağla demeyeceğim. Sayısız bağlarla bağlı olduğunu ve beşer için Kur'an'ı bütün ayetleriyle bütün kelimeleriyle birbirlerine bağlayan müthiş kanalların ve bağların tamamının bizim tarafımızdan idrak edilemeyeceğini ifade etmeye anlatmaya çalışıyorum. Bu manada Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisindeki iltibat ve alaka izah edilemeyecek kadar muhteşemdir. Bu müthiş alakayı idrak edebildiğimiz kadar Kur'an-ı Kerim'e güvenimiz, imanımız, sarsılmaz akidemiz ne <gülüyor> yapmakta? Daha da <gülüyor> artmaktadır. Femkalade büyük bir alaka var. Kur'an-ı Kerim'in bütün sureleri, ayetleri, bölümleri ve hatta kelimeleri arasında. Bu kitap onun için her yönüyle fevkalade mucize bir kitaptır. Sure kelimesini gerçi daha önceleri kısaca açıklamıştık ama Sure yüksek ve üstün makam ve mevki anlamına da geliyor. Sur kelimesi de sureden geliyor. Sur biliyorsunuz şehri korumak için şehrin etrafında inşa edilen yüksek kale. O sur olmasa her zaman için düşmana karşı açıktır. tehlikeli açıktır. İşte her bir sure bizim için böyle bir koruyucudur. Böyle bir koruyu. Ve bizde ifade yerindeyse, ülkelerde şehirler ne kadar kıymetliysek, her bir surenin suru ayrı bir şekilde, bir şehri, İslam şehrini, Müslüman şehrini, fert şehrini ve ümmet şehrini öyle koruyacak, müstesna ve muhteşem özelliklere sahiptir. Şimdi, anlattığımız veyahut da kısaca işaret etmeye çalıştığımız bu, Nazari sureyle alakalı ifade edilmesi teorik bazı izahların tek tek pratiğe nasıl indirgendiğini ve bu manada surenin ayetlerinin ne şekilde farz kılınması ve uygulanması halinde uygulanması halinde gerekli ibret ve öğütleri almış olacağımızı anlamaya idrak etmeye çalışalım. Bakın hemen ikinci ayet-i Kur'an-ı Kerim'de öyle ifade edilirse lafları, sözü gereksiz yere dolandırmak haşa yok. Allah kelamı. <gülüyor> Her şey gerektiği kadar ve sonsuz mana ve muhteviyatıyla karşımızda duruyor. اَزَّانِيَتُ وَزَّانِي فَجْلِدُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ هُمَا Mİ'ETE CELDE Zina eden kadına ve zina eden erkeğe Onların her birisine yüzer celde vurunuz. <gülüyor> celde sopanın kendisi değildir. Biliyorsunuz yüz sopa vurun dediğimiz zaman yüz sopanın bir etkisi var. Veya bir sopanın bir etkisi var. İşte o vurulan sopanın etkisine celde deniliyor. İnsan üzerinde bıraktığı etkiye celde deniliyor. Ama Bir sopa nereye vuracağız? Belli bir şekilde dağıtılacak. Ama gaye sopayı sopayı vurmak değil. Gaye o sopanın insan vücudundaki etkisidir. Bu ayrı bir lafzi bir istiaaredir. O ayrı bir şey. Şimdi burada dikkat çeken kim fesirlerde buna da dikkati çekiyor. Ezzaniyetü zani. Zina eden kadın başa alındı. Erkek sonradan alındı. Geçti. Neden? Bunun çeşitli hikmetleri var. Az önce ifade ettiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'de değil bir kelime, bir lafız bir hareke dahi Haşa anlamsız değildir. Gereksiz değildir. Lüzumsuz değildir. Kadının zinadan mutazarrır olması erkeğe göre her zaman için daha fazladır. Gerek hamileliğin verdiği sıkıntı, gerek ve bunun doğurduğu, doğuracağı utanç vesaire. Meryem aleyhisselam, haşa, hiç öyle bir şey yapmamış olduğu halde çocuk evlat sahibi olacağını izah edemeyeceği için kendisine göre ne demişti? Ya leyteni, mittu kable hâze ve kuntu nesjem mensiyye demişti. Ah, ne olaydı? Keşke bu hadiseden önce olsaydım. ...unutulup gitseydim. Şu Yahudiler ne kadar gaddar. Şu... ...iffetin... ...en ileri derecedeki ifadesi olan... ...şu sözleri sarf etmiş olan... ...böyle muhterem yüce bir hanımefendi ya... ...onun ayağının toprağı... ...bizim başımızın tacıdır... sen zina etti diyecekler. Bazı var. Ama burada bizim konumuzla alakalı şu. Işte Meryem Aleyhisselam'ın temizliğinden, iffetinden ta baştan beri kendisi ende emin olmakla birlikte sırf halini izah edememenin sıkıntısıyla bu sözleri söylediğini hatırlarsak neden Cenab-ı Allah'ın burada ayet-i kerimede zina eden kadını, zina eden erkekten önce zikrettiğini anlamamıza yardımcı olacağını zannediyor? Ve başkalarının zannettiği gibi değil. Aksine İslam'ın kadını, kadın ile aile ile, erkeklerle alakalı hükümleriyle ne kadar korumak istediğini, ne kadar onu himaye ettiğini, ne kadar ona zarar gelmemesi için gerekli tedbirleri almış olduğunu ortaya koymaktadır. Ve dolayısıyla bir de şu mesajı da vermektedir. İffet sahibi kadınlarımıza. Bu işe sizin de özellikle dikkat çekmeniz gerekiyor. Kendinizi, namusunuzu, iffetinizi korumanız ve muhafaza etmeniz gerekiyor. Bu işte en büyük sorumluluk da bir yerde size düşüyor demek istiyor. Ey mümine kadınlar kendinize dikkat edin. Siz öyle her nefsinin esiri olan zavallının erişebileceği bir seviyesizlikte, bir besbayelikte olamazsınız. Siz kıymetlisiniz, kıymetinizin farkında olur. Siz değerlisiniz, değerinizi muhafaza edin. Diğer bütün tedbirler, ceza tedbirleri vesaire geliyor ayet-i Nedir? Bunun içindir. İslam ailenin muhafaza edilmesini, korunmasını bilhassa ister. Fakat zinanın yayıldığı bir toplumda aile hayatından, sağlıklı bir aile hayatından söz etmeye imkan yoktur. Bunun için fazla söz söylemeye hacet yok. Batı toplumu bunun açık örneği. ''Yok niye şimdi, evleneyim ki?'' diyor. Çünkü onun için evlenmek... ...o kadar basite indirgenmiş ki... ...hayvani bir meta haline gelmiştir. İşini görecek ve çekilecek. E ben bunu... ...evlenme külfetine, aile külfetine... ...kadına, çoluğa, çocuğa bakmak külfetine... ...girmeden de hallediyorum. Niye aile kursun ki? Şu, Efendim... Kilo süt içinde ilet besleyeceğim. Tabii olmaz, olmaz diyor, öyle bir şey olmaz diyor. Mantık bu. İş, yani tabii bu aynı zamanda materyalist bir zihnin ne kadar sefilleşeceğini de gösteriyor. Materyalizm insanlığa bir şey kazandırmamıştır, kazandıramazdı. Esfel-i indiren bir anlayıştır. Bunu açık vermekleri... Hı? ...bozuluyor zaten nesil diye bir şey yok ki. Nesil diye bir şey kalmadı ki çoğalmıyorlar yani. Avrupa'ya göç ya olmasın şu anda kökeni Avrupalı olmayan Araplar, Türkler vesaire Müslümanlar Avrupa'dan çekilsin. On sene sonra Fransız diye bir şey kalmaz. İngiliz diye bir şey kalmaz. Yirmi sene sonra hadi otuz sene sonra. Biterler. Niye? Çünkü kendileri de hesap ediyorlar zaten. Ya bu nüfus artış hızıyla biz yaşlılarımız çoğalıyor, küçüklerimiz, çocuklarımız azalıyor. Genç nüfusumuz yok. Ölüyoruz, bitiyoruz. Bitiyoruz. Onun için tek yol, bakmayın zaman zaman bir takım faşistlerinin veya ırkçılarının işte dışarıdan gelenlere gösterdikleri tepkilere. Devletin asıl aklı batıda böyle değildir. Batıda devlet aklı kendilerine muhacir olarak ifade edelse göç eden Avrupalı olmayan unsurları onları entegrasyon diyerek yumuşatırlar asimile etmektir. Asimile ederek kanı ne olursa olsun bana ne kanından adam kendisini efendime söyleyeyim bir Alman olarak, bir Fransız olarak görsün. Bu bana yeter. Benim gibi düşünsün, benim gibi davransın, benim gibi hayata baksın, benim gibi diğer insanları değerlendirsin. Bu bana yeter diyor. Bana yeter. Ve planlar, programlar, projeler, eğitimleri, bilmem neleri vesaireleri oraya gidip gelenlerimiz bunu tetkik etmişse anlamıştır. Bunun üzerine kuruludur. Bu çerçevede kurulmuştur. Gaye ve odur. Ona iyi dikkat etme. İşte İslam, bu inceleği dolayısıyla bu incelik dolayısıyla. Ez-zani ve zaniya buyurmamıştır Kur'an-ı Kerim'de burada. Ez-zaniyetu ve zani diye buyurmuştur. Devam edeceğiz inşallah biraz ara verelim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi, zina ne demek olduğu dilde bilinen bir kelimedir, anlamı biliniyor. Tıpkı hırsızlık gibi, adam öldürmek gibi. Ama her bir terimin, kelimenin dildeki manası ile hukuki, terim olarak manası arasında elbette bir ilişki olmakla birlikte bir takım farklılıklar ve zenginlikler de olacaktır. Zinanın İslam fıkhındaki tarifi şudur. Hır akil ve balih bir erkeğin ve bir dişinin aralarında nikah bulunmaksızın veya nikah şüphesi söz konusu olmaksızın birbirleriyle birlikte olmaları yani cima etmeleri demektir. Bu fiil gerçekleşti mi Cenab-ı Allah nezdinde her halükarda baldır ve haramdır. Ancak ayet-i kerimede mevzu bahis olan yüz celde bir sopa diyelim artık. 100 sopa cezasının verilmesi için bir takım şartların tahakkuk etmesi lazım. Zina edenlerin hır, akil ve baliğ olması icab ediyor. akil ve baliğ olması icap ediyor. Bu işi kendi iradeleriyle yapması gerekiyor. Dediğimiz gibi aralarında nikah ve nikah şüphesi olmaması gerekiyor. Nikah şüphesi ne demek? Ne demek? Bir kimse bilmeden faraza süt kız kardeşini nikahladı. Bilmiyor. Bu durumda on olmaz ama Nikah şüphesi burada mevzu bahisidir. O zaman bu ceza şartlar tahakkuk etmediği için uygulanmaz. Yani konuyla alakalı fıkhi meseleler ve incelikler fıkıh kitaplarında nedir? Mufassaldır. Çok senelerce önce bir muhterem hoca bana demişti ki ben filan yerde şu kadar yıl boyunca öğrencilerime Hanefi mezhebinin meşhur bir fıkıh kitabıdır, Kuduri okuttum. Ve bitirdim. Sonra öğrencilere şöyle bir soru sordum. Dedim ki bu kitabı okudunuz, öğrendiniz de imtihanlarını, sizi imtihan ettim, şey ettim, fena değil. Peki bu kitabın kıymeti harbiyesi nedir dedim onlara. Çocuklar anlayamadılar. Yani hocam ne demek istiyorsun dediler. Şu ders gördüğümüz dört duvarın dışına şu sokağa çıkın. Bu okuduğunuz kuduriden ne göreceksiniz? Hayatta ne var? O zaman ha dediler. İşte bu kitabı hayatınıza ve toplumun hayatına geçirmek için öğrenmez ve öğretmezseniz, siz af buyurun söz meclisten dışarı kitap taşıyan merkeplersiniz. Bilgi Bilim, neşredilmek ve hayata tatbik edilmek için öğrenilir. İnsanlar ulan amma da biliyor ha desinler diye. Veya başka alimlere karşı kendisini ispatlamak için öğrenilen ilim sahibini sadece yerin dibine geçirir. Cenab-ı Allah'ın huzurunda bunun hiçbir kıymeti olmaz. imkanı olduğu kadar o ilmi neşretmezse imkanı olduğu kadar o ilmi hayata hakim kılmak için uğraşmazsa o ilim onun için sadece ağır altından kalkılması çok zor bir yüktür. İlim bir müslümanın kafa konforu veya kalp konforu, zihin konforu değildir. İlim bir sorumluluk Evvela o ilmin ahlakıyla ahlaklanmak sorumluluğunu getir. Ondan sonra o ilmi başkalarının ahlakı haline getirmek, hayatı haline getirmek sorumluluğunu verir. Onun için efendim zinanın hükmü budur. Öğrendik fakült kitabında şeyi budur. Suçu budur, cezası budur, hukuki özellikleri budur, şartları budur vesaire. Eee senin okuduğu fıkıh böyle diyor. Okuduğumuz Kur'an böyle diyor. Türk ceza yasaları ne diyor? Hiç alakası olmayan bir zina tarifi yapıyor. Hiç alakası yok. Evli olacaklar taraflar tarafların birisi istemeyerek olacak, zorla olacak, bilmem ne, bir yığın, bir yığın ve koca veya karı şikayetçi olacak. Sen buna yok desene. Yok desene. Ha! Kusura bakmasınlar. Bir şeriatı onların yasalarıyla ...kıyaslayacak kadar düşürmeyiz. Derdimiz o değil. Fakat kavramlarımızı alıyor... ...ve sonradan bilmeyenleri de aldatıyorlar. Bu budur. Onun için... ...İslam'ı... ...doğru bilmek... ...ve doğru anlatmak durumundayız. Bazen doğruyu anlatmak bana zor gelebilir... Bağır gelebilir. O zaman hiç o taraflara girmeyeceğim. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bize vazife vermiştir. Hepimize. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin yahut sussun. Hayırı yarım ya malak söylemek dense hiç söylememek daha iyi. Çünkü hayrı yam yarım yamalak söylediğin zaman öbür yarısını batıl ile doldururlar, dinleyenler ve anlayamazlar. Hayır dümdüz kardeşim, olduğu gibi söylenecek. Vallahi kardeşim, İslam böyle bir cemiyet istiyor. Bugünkü cemiyetin de İslamla alakası yoktur. Bu kadar açık veren. Lafı iyi bükmeye, dolandırmaya gerek yok. Bu bir durum tespitidir. Vaziyet budur. Müslüman da bunu bilecek. Bilmek de onun hakkıdır. Ben inancımı olduğu gibi bilmek, bütün netliğiyle anlamak ve kavramak durumundayım. Kavradığım gibi de anlatmak zorundayım. Dediğim gibi anlatmak bazen zor gelebilir. Hiç anlatmayacağım. Vallahi kardeş bu, bu mayın tarlasıdır ben de korkuyorum kardeşim. Mayın tarlasına girmekten korkuyorum. Korkmak beşeri bir hadisedir. Belki Allah nezdinde sorumluluğu vardır. Ama hakkı olduğu gibi söylememenin sorumluluğu daha büyüktür. Hakkı ey bükerek söyleyemeyiz. O Yahudilerin işidir. وَالَّذ۪ينَ يَلْوُونَ اَلْسِنَةَهُمْ diyor Onlar kitabı anlatırken dillerini eğip bükerek lafı döndürerek dolaştırarak anlatırlar. Buna gerek yok. Biz Müslümanız elhamdülillah. <gülüyor> bu budur. Ha, dediğim gibi İslam ve bu sure dolayısıyla ümmeti hayatı kendi boyasıyla boyamak üzere inmiş bir kitaptır ve bir suredir. İslam'ın derdi budur. Navası budur. Ve diyor ki ben sizi boyamla boyarsam veya siz benim boyamla boyanırsanız dünyada da ahirette de saadet sizindir. Başka türlü vallahi dünyada da sefaletten kurtulmazsınız ahiretteki azap da daha büyüktür. Daha büyüktür. Müminin vazifesi budur. Biz Elimizden geldiği kadar insanlara İslam'sız hayatın tehlikelerini anlatmak, izah etmek durumundayız. Aynı zamanda İslam'a göre yaşamanın ve İslami bir hayat kurmanın sorumluluğunu ve böyle bir hayatın ne kadar erdemli olduğunu da anlatmak zorundayız. Herkes bildiği kadar, bu sadece benim ve benim gibilerin vazifesi değildir. Hepimizin vazifesi Müslümansak dinimizi doğru öğrenmek, doğru yaşamak ve doğru öğretmek. Doğru da yaşanması için de gerekli zeminleri, imkanları, şartları hazırlamak noktasında sorumluluğumuz neyse onu sonuna kadar yerine getirmektir. Vazifedir bu. Bundan hiç kimse kendisini variste görmesin, uzakta görmesin. Böyle bir sorumluluk ben... Ben bu sorumluluğun muhatabı değilim. Kimse düşünmez. Herkes kendi miktarınca, kendi şartları, kendi nitelikleri, kendi imkanları ölçüsünde Cenab-ı Allah önünde sorumlu olacaktır. Onların her birine yüzcelde vurun diyor. وَلَا تَأَخُذْكُمْ بِهِمَا رَعْفَةٌ فِي دِينِ اللّٰهِ Allah'ın dini, yani hükümlerini uygulamak hususunda o ikisine de acımayın. Şimdi bunun çok iyi ve doğru anlaşılması lazım. Bunun için ufak bir mukayese yapmak zorundayız. Evet. Batıda ve dolayısıyla batı yasalarıyla yönetilen ülkelerde... Suç ve ceza ile ilgili yasamalar ve gelenekler genelde yine beşeri kaynaklı, beşeri menşeli olduğu için. Beşerin bakış açısına göre bu yasalarda nasıl bir gidiş geliş veya bir alışveriş olduğu noktasında kararsızlık vardır. Mesela. Suç ve ceza konusunda toplumu ön plana çıkartan hukuki nazariyeler suçlara verilecek olan cezanın ağırlaştırılmasından yanadırlar. Çünkü her bir suç toplumda şöyle şöyle yaralar açar diye onun üzerinde felsefeler yürütürler ve cezanın ağırlaştırılması gerektiğinden söz ederler. Suç ve cezayı bireysel açıdan mütala eden hukuk nazariyeleri hukuk nazariyeleri ise ferde anlayışla karşılığına yaklaşalım derler. Bu fert toplumun bir ürünüdür. Bu suçu işlemenin şartlarını da onun önünde toplum hazırlamıştır. Diye başlarlar ve işi götürürler götürürler netice itibariyle neredeyse utanmasalar Efendim, ferkerine toplumu cezalandıracaklar imkanları olsa. Cezayı mümkün mertebe suçlu lehine hafifletmenin yollarını ararlar. Tabi bunların kendi aralarındaki müdafaların, kavgaları, dövüşleri her neyse çok uzun bir hadisedir. Ama günümüzde netice itibariyle suç ve cezanın Bireysel yaklaşımı daha güçlü görünüyor ve mümkün mertebe suçlara karşı işlenen e, e, verilecek olan cezalar işlenen suçlara karşı verilecek olan cezalar sürekli olarak hafifletilme eğiliminde bir hukuk akışı var günümüzde ceza hukuku diyelim ya yani. da ama Kur'an-ı Kerim mesela neferdi açıdan ifadelerinde ise bakıyor ne toplumsal açıdan. Yani beşeri açıdan bakmıyor. Kur'an-ı Kerim yine kendi kendisiyle tutarlı bir suretle meseleye bakıyor. Ve diyor ki ey insanlar sizin gücünüz, imkanınız, kabiliyetiniz, aklınız, tecrübeleriniz, deneyimleriniz kendiniz için problemlerinizi halledecek elverişlilikte adaletli bir sistem kurmaya elverişli değildir. Onun için inne dina indallahi l -islam diyoruz. Kur'an-ı Kerim gibi diyoruz yani. Allah nezdinde din, İslam'dır. Bakın Allah'ın geçerli olduğunu belirttiği din yine aynı surede وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ falan yok فَلَيُّقْ hudur. kim İslam'dan başka bir din ararsa Kabul olunmaz. Burada da Allah'ın dini hususunda onlara acımayın diyor. Peki Allah'ın dini dediği ne? Az önce bahsettiği zina edenlere uygulanacak olan cezadır. Demek ki biz Müslümanların din anlayışında eğer aksaklıklar varsa veya muhataplarımızın onu evvela tamamlamak, düzeltmek gidermek durumundayız. Din denirken çoğunlukla biz Müslümanları bile hatırımıza sadece İslam'ın inanç esasları geliyor. Hayır Kur'an inanç esaslarına din dediği gibi bakın, zina için uygulanacak olan cezaya da din diyor. Din. Bir şeyin cüz'ü onun kendisiyle eş anlamlıdır. Yani bir ekmek var ortada, değil mi? Bir parça aldığınız zaman o da ekmektir. Başka bir şey olmuyor. Başka bir şey olmuyor. Tamam Aynen öyle. Dinin her bir hükmüne din denilir. Aynı zamanda. Dinin her bir hükmü, dinin her bir meselesi aynı zamanda dindir. Onun için Cenab-ı Allah burada dini bir başka ayet-i kerime de harikulade bir e, ne diyelim benzetmeyle şöyle diyor. Müminlere söylemelerini emrediyor. Allah ve men min minallahi sıbha ve nehnü lehu abidun. Allah'ın boyasıyla boyanınız. Allah'ın boyasıyla boyanınız. Boyası Allah'tan daha güzel kim olabilir? Yani kim insanlık tablosunu Allah'ın boyası yani Allah'ın dininden daha güzel ortaya çıkartabilir. Biz ona ibadet edenleriz. Allah'a emanet Müfessirler şu inceliği benzetilir. Diyorlar ki boya nasıl ki kumaşın ipliğine siniyorsa onunla karışıyorsa ve kumaşı boyadıktan, ipliği boyadıktan sonra o boyayla kumaşı birbirinden ayırmak mümkün değilse, mümin için de Allah'ın dini böyledir. Onun hayatını dinden ayırmak mümkün olmaz. Yusuf suresinde, Yusuf aleyhisselam, kardeşini almak için, yanına koymak için, biliyorsunuz bir tedbir uyguluyor. Ne? Hükümdarın maşrapasını, kardeşlerin yükü arasına koyuyor. Ne sonra? kardeşini alıyor. Kardeşin köyü arasını aldı. Ondan sonra diyor ki: "Mekane li ya'khuz akahu il dinil melik." O aslında kardeşini hükümdarın dinine göre alı koyamazdı. Yani hükümdarın yasalarına göre, hükümdarın hükümlerine göre, geçerli kanunlarına göre, çalan ile ilgili hükümlere göre alı koyamazdı. Onlar söylediler çünkü. Hükümdarda hırsızlığa ait farklı bir hüküm vardı. Ama Yakup okullarının aleyhisselatü vesselam şeriatında hırsızlık yapan, hırsızlık yaptığı adamın kölesi olur. Malını çaldığı adamın kölesi olur. Ona binaen Yusuf aleyhisselam kardeşini yanında koyuyor. Panon sonraki kelime devam ediyor. Daha önce görmüştük. Keza lake Yusuf işte biz Yusuf'un layih, böyle bir e, e, ifade yerindeyse mizansen midenir artık ne diyecekse. Böyle bir hadise, böyle bir olay hazırladık diyor. Hikmetleri var ayrı bir konu. Onu görmüştük. Şimdi burada din üzerinde duruyoruz. Din kelimesi üzerinde duruyoruz. Uygulanacak olan zina cezası için Cenab-ı Allah'ın din dediğini Hatırlatıyoruz ve diyoruz ki dolayısıyla toplumsal açıdan hukuki cezaları öngören eğiliminde toplumsal açıdan değil de bireysel açıdan hukuki cezaları inceleyen veya ele alan hukuk felsefesinin veya yaklaşımının da İslam noktayı nazarından kıymeti yoktur. Niçin? Çünkü İslam'ın hukuku beşeri bir hukuk değildir. Menşei Allah'tır İslam hukukunun. Kur'an-ı Kerim'dir. Sünnet-i Seniyedir. Ve ikisi de vahiydir. Her birisinin vahiy mahiyeti farklı olsa bile o ayrı bir konudur. Dolayısıyla Dolayısıyla Ayet-i Kerime'nin zaten devamı bunu ifade ediyor ve iman ile irtibatlandırıyor. Ceza hükmünü, bu husustaki cezai hükmü iman ile irtibatlandırıyor. İn kuntum tu'minune billahi vel yevmil akhir Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyor iseniz, Allah'ın dinini uygulamak hususunda, yani Allah'ın dininin hükümlerini uygulamak hususunda zina eden erkek ve kadına acıyacağınız tutmasın. Kimin hesabını acıyacağım ben? Ben, efendime söyleyeyim, namaz kılması gereken oğlumu veya kızımı her neyse, sabah namazına uyandırmaktan çekinirsem, ya çocuk ne tatlı uyuyor uyandırmayayım dersem, kimin adına şefkat duyacağım? Allah'ın razı olmadığı şefkattir bu. <gülüyor> Döv ağzını burnunu kır demiyoruz. Kur'an da böyle demiyor, Peygamber de böyle demiyor. Fakat onu uyandırıncaya kadar, sabah namazına uyanma alışkanlığını kazanıncaya kadar, bütün vakitleri, beş vakit namazı vaktinde kılıncaya kadar alıştırmak için her türlü çareye başvuracaksın demektir bu. Sevdirerek, taltif ederek, yerine göre ikramiyeler vererek, bir şeyler yaparak, her namaz için gerekirse para vererek, mesela yani. Hiç önemli değil. Ama önemli olan çocuğun o alışkanlığı zamanı gelince de bak evladım, biz bu parayı namaz para karşılığında kılınır anlayışını sana vermek için vermedik. Bu alışkanlığı elde etmen için verdik. Senin ihtiyacın olan para zaten bizim vazifemizdir. Ne ihtiyacın varsa ta ki ata çocuğumuzun zihninde efendim namaz para ilişkisi böyle e, vazgeçilmez bir eşleşme olmasın. Anlasın meseleyi yani. Yani demek istediğim çocuğun kaldırabileceği şartları içerisinde ve biz de o yaşlarda çocukluğumuzu unutmadan unutma. Bu, namaza alıştırmak durumundayız. İbadetler bütün dinin hayatı, bütün dini hükümlerin esas maksadı zaten budur. Topluma inandıracaksınız, topluma sevdireceksiniz. Ha, başta sureye giriş esnasında dedik ki İslam toplumu. Burada da bir suç ve bir cezasından bahsediliyor. Bir de inkuntum Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız. Değerli kardeşlerim. Allah rahmet eylesin taksidatullah. Ben yani, yani Müslüman'dır diye hüsnü zan ediyorduk. Hala da ediyorum. Ziaul Hak diye birisi vardı Pakistan'da. Asker kökenli. Darbe yaptı, şey etti. Sonra, sonra geldi dedi ki ben İslam şeriatını uygulayacağım. Ne uyguladı? Ya Pakistan'ın durumunu, ekonomik durumunu, sosyal durumunu, ilim durumunu, kültür durumunu, dini bilme durumunu hepimiz biliyoruz. Muhtemelen İslam'ı çirkin göstermek isteyen bir takım ajanların da etkisiyle veya belki de gerçek değildi bilmiyorum. Geçmiş zaman efendim zina etti diye sokağın ortasında kırbaçlanan kadın resimleri ortalıkta yayılmaya başladı. Eğer bu gerçekse demiştim kendi kendime. Onun sadece bir faydası var. O da İslam'ı çirkin göstermek. Niçin? Şunun için. İslam zina cezası kadar zinaya götüren yolları tıkamayı da önemser. Hatta bunları evvela ...ümmete bir vazife olarak yükler. Ne diyor aleyhissalatü vesselam efendimiz? Ey gençler topluluğu! Aranızdan evlenebilmek imkanına sahip olanlar evlensinler. Evlenemeyenler oruç tutsun diyor. Güzel, bu bir. İki, kızınıza dininden, ahlakından... Emin olduğunuz, bakın evini geçindirmekten, evine eşya almaktan falan filandan bahsetmiyor. Emin olduğunuz bir talip geldiği zaman, kızınızı veriniz. Yapmazsanız, yeryüzünde büyük bir fesat baş gösterir. Büyük bir fesat baş gösterir. Ama biz, çok farklı hesaplar, kitaplar yapıyoruz. Ama unutuyoruz ayet-i Nisa suresinde geçmişti. <gülüyor> اِيَّكُونُ فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فضل. Eğer fakir iseler, lütfuyla Allah onları zenginleştirecektir. he ee, Bakıyoruz gençlerimizin erkeğiyle kızıyla, çoğu kalkıları bir karış havada. Oğlanlarımızın hatırına, ben söyleyeyim, tesettürlü İslami edeb ve ahlakı ile yetişmiş kızlarımıza talip olmak gelmiyor çoğunlukla. Efendim, veya onlara böyle bir talip geldiği zaman, yok şu su yok, yok bu su yok vesaire falan filan, araması yok, yatı yok, katı yok vesaireyle kız vermemek için seksen türlü bahane aranıyor. Evet, bir takım endişeler taşınmakta haklı. Evini nasıl geçindirecek? Nasıl geçindireceğin makul sınırlarında tutun. Diyin ki kardeşim elin ekmek tutsun, tamam. Ama öbürü de ya allah Teala'ya tevekkül edelim falan. Ee, ekmek yiyecek ekmeği yok, onu da istismar etmemek lazım. Ayrı bir konu. Ama söylemek istediğim burada konumuzla alakalı şu. Dedik bir... İslam erken evliliği teşvik eder. İki, bu surede gelecek tesettürü teşvik eder. Azap suresinde emreder daha doğrusu. Azap suresinde ve başkalarında zinanın kolaylaştırıcı sebepleri arasında en önemli sebep olan ihtilatı. Yani birbirlerine mahrem olmayan erkek ve kadının birbirlerine kolay ulaşmasını, kolay karışmasını ne yapar? Engeller ve buna müsaade etmeyen bir aile ve toplum yapısı öngörür. Bunun farkında olunduğu için, İslam ümmetine evvela, ümmeti arasına evvela, ihtilat kolaylığı, alışkanlıkları sağlayan gelenekler ihraç edildi. Ve ümmet, bu geleneklere maalesef, Takıldı daha doğrusu bu ağa takıldı ve bunları benimsedi ha maalesef. Şey Onun için İslam evvela bir yasak veya bir emir veriyorsa o yasağın ve o emrin gereklerinin yerine getirilmesinin önündeki engelleri kaldırır. Kolaylaştırıcı sebepleri ortaya koyar. Hazreti Ömer Radıyallahu anh, Başta söyledik ya Ashab-ı kiramın en diye Ebu Bekir'den sonra Radıyallahu anh Kıtlık senesinde El kesme cezasını uygulamıyor Niçin? Çünkü Nasıl ki nikah şüphesi olmayacak dedik ya Orada da hırsızlığa Götüren sebepler Bir şüphedir Açlık. insan açlığından çalıyorsa insanın kendisini ölümden kurtarması bir sevki tabiidir. Bir tabi doğal bir güdüdür. Cezayı uygulamadı o sevgiler. Hırsızlığın el kesme cezasını uygulamadı. Efendimiz bizi aç bıraktığı için deve çaldık diyen kölelerin de elini kesmedi efendilerine bana bak bunları aç bırakırsan ve bir daha çalarlarsa bu bahaneyle onların elini değil efendileri olman hasebiyle çünkü onların hak ettikleri yemeği o karşılayacak olman hasebiyle senin elini keseceğim diyor. sen elini keseceksin yani İslam toplumunda zekat var faiz yasağı var şu var bu var Hatta devletin işsizlere iş bulma yükümlülüğü var. Bu şartlar altında birisi de hırsızlık yaparsa Allah'ın dininin uygulanması hususunda acıma olmaz. İşte burada da böyledir. Evliliği kolaylaştıran, zinaya da kapı aralayan, ne kadar önlem varsa ve bu kapı aralamamak için ne kadar önlem varsa alındığı bir toplumda elbette o zaman bu Ayet-i Kerime'nin bu hükmü çok sağlıklı ve doğru bir şekilde uygulanır ve yerine getirilir. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا تَاِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ Ve onların azabını yani onlara verilecek olan cezayı müminlerden bir topluluk izlesin buna tanık olsun. Bunun çeşitli sebepleri var, hikmetleri var. Bilhassa bu gibi işlere kalbi bakımdan meyil duyan, zihinsel olarak zaf taşyan kimseler bu hadiseyi görerek gerekli ibreti alırlar. İşte leallekum tezekkerun budur. Ayet-i kerimenin başında birinci ayet-i kerimede. Ta ki öğüt alasınız, ibret alasınız budur, tecellisi budur. Şimdi değerli kardeşlerim bir hususa da burada temas edelim. İslam'ın her bir hükmünün her bir hükmünün bir teşri süreci var. Yasama süreci var. Yani her zaman okuduğumuz ilgili ayet veya hadis o hükmün ilk nazil olan şekli olmayabilir. Burada Nisa suresinin 15 ve 16. ayet kerimesinde o zaman zina edenlerle alakalı Bakın he, Mekke döneminde zina ile ilgili sadece zina etmemek tavsiye ediliyor. Ceza orada yok. Niye? Çünkü Mekke'de İslam'ın devleti yok ki. İslam'ın hukukunu uygulayacak imkanı yok, otoritesi yok, egemenliği yok. Ama Medine böyle değil. Medine'de ama gelindi, derhal bu ayet-i kerime de inmedi. Ondan önce... Nisa suresinde nazil olmuş 15 ve 16. ayet-i kerimeler 15 ve 16. ayet-i kerimeler hayasızlık işleyen erkek ve kadınların, kadınların evlerinde hapsedileceklerini Allah onlara yol gösterinceye kadar diyor. Hapsedileceklerini alıkonulacaklarını erkeklere de toplum içerisinde e, işledikleri suçun ağırlığını ve utancını hissettirecek şekilde, pişmanlık verecek şekilde kendilerine sözlü olarak veya tepkisel olarak bazı tepkilerle eziyet edilmesini emrediyor. Ondan sonra bu ayet kerime nazil oluyor. Daha sonra da muhsan dediğimiz evli kimselerin zina etmesi halinde recim cezası mevzu bahis oluyor. Bir husus daha söyleyelim. Suçun sabit olması için zina suçunun dediğimiz şartlarla birlikte aynı zamanda bu fiile şahitlik eden, fiilen bu zina suçu işlendiği zaman şahitlik edenlerin en az dört erkek olmasıydı. Akil balih, efendim dört erkek ve bizzat o fiili işlerken görmeleri gerekiyor. Bu olmadan zina suçu sabit olmaz hukuken. Sabit olmayan bir suçun da cezası söz konusu olmaz. Bundan sonra üçüncü ayet-i kerimede اَزَّانِ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ diyor. Zina eden erkek ancak Zina eden bir kadını nikahlayabilir. Yahut müşrik bir kadını. Ve zaniyetü la yenkihuha illa zanin ev müşrik. Zina eden bir kadını da ancak ya bir zinakar erkek yahut müşrik bir erkek nikahlayabilir. Ve hurrima zalika alel mu'minin. Müminlere haram kılınmıştır. Ayet-i Kerime ile alakalı çok farklı ve etraflı izahlar var. İşin hülasası şu Cenab-ı Allah bu buyruklarla bir taraftan hasbelkader veya daha doğrusu şartlar gereği diye ne diyelim artık şeytana nefsine uyduğu için zina etmiş olan erkek ve kadına bir an önce tövbe etmek için ellerini çabuk tutmalarını teşvik ediyor. İki, iman ile bağdaşmayan bir amel, bir fiil olduğunu anlatıyor. Dolayısıyla onun için eğer bir erkek zina edecekse, zina etmeyi de sürdürüyor ve bırakmıyorsa bir türlü o, şerefli, zina etmeyen mümin bir kadını nikahlayacak kadar asil ve değerli bir mümin olamaz. Ya kendisi gibi zinakar birisiyle gidecek, nikahlanacaktır veya müşrik bir kadın. İkisi de bir Müslümana çok ağır gelir. Çok ağır gelir. Bir erkeğe ceza var değil mi? Hocam? O ayrı bir konu yani. Suç sabit olmadığı takdirde bu işin diyelim ki gizli yürütüldüğünü, şahitsiz yapıldığını farz edelim. Bu durumda ne olacak? Cenab-ı Allah bu durumda bireysel olarak da hukuken sabit olmama, olmayacak hallerde bile bu işten uzak kalmak için bu işten bizi ne yapıyor? Tiksindiriyor. Ey mümin diyor sen eğer gizli de olsa cezayı gerektirmeyecek şekilde cezadan kaçacak şekilde... Zina edebiliyorsan faraza, şunu unutma ki sen o kadar haysiyet kaybına uğradın ki temiz bir mümin kadınla sen nikahlanmak hakkına sahip değilsin. Kendine gel diyor yani. Şimdi şunu düşünelim. Bir müminin erkeğin haşa. ...bir kadınla bir başka erkeğin... ...aynı kendisinin evli olduğu bir kadınla... ...bir başka erkeğin evli olmasını... ...nikahlı olmasını veya zina etmesini... ...tahammül edemez. Bir kadın... ...tahdüdü meşru olduğu halde bile... ...meşru bir şekilde ikinci bir eşe... ...tahammül edemez. Zorlanır veyahut da en azından. Bu şartlar bu iken... ...Cenab-ı Allah bu vaziyette diyor ki... ...bakın diyor işin helali... ...veya faraza olsa bile... ...tahammül edilemez bir şey iken... ...bunun haramına sakın tevessül etmiyor. Diyor. Böylelikle hem bireysel ruh temizlenme cihetine gidilmiş oluyor... ...hem de İslam toplumu bu suçun gizli olanı da açık olanı da işlenmesinden yana temizlenmesinin hedeflendiğini görüyoruz. Ahır diyor. Bir Müslüman için müşrik bir kadın, kitab ehli bir kadınla bile evlenebilir, zaman müşrik kadınla evlenilemez... Ama ben zinayı gizli de olsa sürdürüyorum diyorsa bir kimse, şuur altında veya yapacaksa bilsin ki o temiz bir kadını nikahlamaya layık değildir. Yani bu ayet-i kerimenin kısaca muhtevası erkeğiyle, kadınıyla İslam toplumunda zinaya karşı zihinsel, ruhsal, ciddi sağlam bir tepki ve direnç tebin etmek. Mümin, bu işten iğrenecek, bu işten nefret edecek, bu işten kaçacak. İfade endeyse şeytandan kaçar gibi kaçacak. Köşe bucak kaçacak. Bunu hayaline getirmeyecek. Böyle bir şey tasavvur etmeyecek. Mümin için çünkü en önemli hadise, daha doğrusu hayatın manası mümin için veya hayatın izahı ne? İman küfür savaşıdır. Değil mi? İman ve küfür arasındaki ilişkidir İman ve küfür arasındaki mücadeledir. Sen diyor, böyle bir işi yapmayı, sürdürmeyi kabul ediyorsan, bu akide savaşını kaybedersin diyor. Bunu anlatıyor. E böyle bir savaşı kaybetmeyi hangi mümin göze alır Bir akide savaşını nasıl kaybetmeyi göze alır? Böyle bir zemin seni buraya çekecektir diyor. Buna dikkat et ifade yerinde ise konuyla alakalı hususların açıklamaların en özeti ve en şeyi budur. Yoksa ayet-i kerime e, efendim, zina edilebilir fakat böyle olur gibi haşa bir anlam ifade eden bir ayet-i kerime değildir. Dördüncü ayet-i kerime her zaman için görülebilecek bir hadisedir. 17-18 ee, yaşlarındayız İmam Hatip öğrencisi Bir de Yani bir dostluk olarak Zaman zaman bir iki arkadaş Ziyaretine gittiğimiz Yaşça bizden büyük bir hukukçu abimiz vardı Ya dedi Ben merak ediyorum dedi Bir erkek dedi eve gelsem Baktı ki bir adam elbiselerini giyinip çıkıyor evinden. İslam'da bunun müeyyidesi nedir? E biz tabi Susmuştuk. Cevabını veremedik. Dedik vardır ama biz bilmiyoruz falan. O ayrı bir konu. İşte şu anda göreceğimiz ayet kerime bu haliyle ilgili. Nur suresinin dördüncü ayet-i kerimesi. Kitap, daha doğrusu Kur'an, Hayatın kitabıdır. Kur'an bizi bulutlar üzerinde gezdirmez. Hayatta olabilecek vakalarla karşı karşıya getirir ve bu vakalara bizlere vakalarla ilgili ne yapar? Çözümler, tedbirler öğretir. Vaktimiz kalmadığı için bu ayet-i kerime üzerinde fazla duramayacağız. Sadece mealini söyleyip geçelim 4 ve 5. ayet-i kerimeyi. Ondan sonra inşallah Rabbim müsaade ederse, izin verirse gelecek dersimizde devam ederiz. Estaizu billah. Vellezine yarmunel muhsanet. Genel iftira. Ondan sonra tabi lian meselesi geliyor. Ondan sonra şey geliyor. O dediğim ayet 6. ayet-i kerime devamı. İffetli kadınlara iftira edenlere gelince... ثُمَّ لَمْ يَعْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَا Sonra da dört tane şahit getiremezlerse فَجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَ Onlara 80 sop Öyle ümmetin, müslümanların namusu, isteyenin istediği gibi çiğneyeceği bir kenara fırlatacağı bir değer değildir. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا وبؤلاءların da şahitliğini ebediyen kamul etmeyiz ve أولaikahumul fasikun işte böyle yapanlar fasıkların ta kendileridir illallezine tabu min ba'di zalike ve aslihu bundan sonra tövbe edip hallerini düzeltenler <gülüyor> müstesnadır feinnallaha gafurur rahim şüphesiz Allah Bol bol mağfiret edendir Pek çok merhametlidir Niye? Bitiyor Önümüzdeki ders inşallah bu ayet-i başlayacağız Subhaneke la ilme lena illa me allemte me innake entel alimul hakim Subhane rabbike rabbil azze ti amme asifun ve selamun alel ve Velhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alamin